صاح النبي في ولم في علم ولا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله وما توفيقي الا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا Sallu ala tabib qulubina Muhammed Allahu salli alayhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sallam. Sallu ala şefia'idun ibn Muhammed Allahu salli alayhi ve sellem Muhammed. Eûzü billahi'ş şemî'i'l alîm min'ş şeytânir recîm. Rabbi eûzü bike min hemzât'ş şeyâtîn ve Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ ya'lemu cunûd rubbike illâhu. Sadakallahu'l azîm. Allahumme bil Mubariklernafi elhamdülillahi rabbil alamin estağfirullah elhayy elkayyum hasantukum bilhayy elkayyum ellezî lâ yamût ebeden ve dafa'tu anî ve ankum eş şerri e lâ havle ve lâ kuvvete rabbimiz kendi rızası için bu ilim meclisine gelmek için attığımız adımları fazlü cehenneme girmemizin haram olmasına vesile eylesin. Cennete atılan adımlardan eylesin! Amin. Bu adımlarla bizim Cennet yolumuzu âsân eylesin! Amin. Amin Ben hakikaten yani zor duruyorum grip şey hâlimden ağırlaştım, birkaç gündür daha da ağırlaştım. Perşembe yine biraz daha canlıydım, sohbet yapabildim, ondan sonra daha da ağırlaştım. Dün hastanedeydim, bugün işte çıktık öyle ama toparlanamadım dualarınızla toparlanırım inşallah. Siz uzaktan geliyorsunuz. Ee, nerelerden geliyorsunuz? Kadın erkek 13'ün kalktık geldim yani. Aynı cümlemizden. Ee, ama inşallah çok uzatmadan e, birkaç hadis-i şerif okusak bir hadis-i şerif için Osman Nehdi Hazretleri Tabi'inin kullarından Bağdat'tan çıktı yola, yayan gitti hacca. Ebu Hurayra Ebu Osman el Nehti Ebu Osman en Nehti radıyallahu anh. bir hadis-i şerif duydu Bağdat'ta dedi bu hadis-i şerifi kim rivayet etti çok müjdeli faziletli amel hakkındaydı dediler Ebu Hurayra oldu Allah rivayet etmiş dedi ben Ebu Hurayra'yı nerede bulurum dediler bilmiyoruz nerede bulursun ama Arafat'ta hacca gelir hacda Arafat'a herkes çıktığı için mecburen Arafat'ta olur. Arafat'ta sorarsan sana gösteriler. Ebu İsmail ennehi radıyallahu. Anh. Bağdat nere? Mekke nere? Arafat nere? Oradan o zamanki imkansızlıklarla kaç ayda gitti, kaç ayda döndü? Ebu Reyer radıyallahu anhu Arafat'ta buldu ve ona Hadisi biliyor. Hadisi biliyor da duymuş ravilerden. Bunu sen mi Resulullah'tan işittin?" dedi sallallahu aleyhi ve sellem. ''Kulağınla duydun mu?'' dedi. Ebu Reynir radıyallahu anh, ''Kulağımla duydum.'' dedi. Çok müjdeli bir hadis-i şerif. Onun için, yani Allah bir hayırlı amele, bir milyon, iki milyon hasene katlar. Kat, kat, kat, kat, katlar. Bu hadisin, yani yapılan bir amelin on 10 kat, yüz kat, yedi yüz kat, tamam da bir milyon, iki milyon katlanmasına tabii taahhüb etti. Sonra, o buraydan da Allah dedi evet ben işittim Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden. O da dedi ben sadece bu hadisi senden duymak için haç için gelmedim ama gelmişken hac yaptım. Bak haç için gelmedim, gelmişken hac yaptım. Ben sırf seni göreyim bir hadis-i şerif öğrenmek için geldim. Onun için ben şimdi bu gece senin inşallah Efendim e, bazı hadis-i şerifler ve rivayetler okuyacağım. Ee, bu hadislerden içinde çok ilimler var, meleklerle ilgili e, dersimize e, devam ediyoruz. Allah'ın melekleri, Allah'ın orduları sayısız sonsuz. Biz de onlarla ilgili ilimlere malik olursak itikadımız artar, nurumuz artar, bereketimiz artar. Onların da bize şefaatleri nasip olsun. Biz onlardan bahsedeceğiz. Ee, Rabbim تَبَارَكَ Teala مَلَاكَ-i kirâmı, özellikle dört büyük meleği de bize mahşerde şefaatçi eylesin, Âmin. Melekler çok, sayıları çok. En başta hangi âyet-i okuyorum? Rabbinin ordularını ancak Allah bilir. Yani melek ordularının sayısını ancak allah Teala bilir. Şimdi ne kadar insan var? İşte yedi buçuk milyar, sekiz milyar. Belki kayıt zapt altına alınmayanlar vardır illaki de. Ama şimdi meleklerin isimlerinde Allah'tan başka kimsenin melekler hakkında ne kaydı var, ne zaptı var, ne sayıları hakkında ancak Adem Aleyhisselam'a öğretti, Adem Aleyhisselam'a isimlerini öğretti. <gülüyor> Allame Adem Aleyhisselam küllaha Allah Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Âyet-i kerimede böyle bunu bütün isimleri öğretince buranın tefsirinde e, Rabbib Nenes Rضiyallahu ne buyuruyor? Esmâ-ı meleke, meleklerin isimlerini öğretti. Yani Adem Aleyhisselam Allah Teala öyle bir hafıza, öyle bir zeka, öyle bir ne diyorsun ona? İşte bilgisayarlarda işte hafıza diyorsunuz. Bütün dünyanın bilgisayarları, hard diskleri, terabaytları çöker. Adem Aleyhisselam'daki malumat çökmez. Hiçbir e, şu andaki bilgi saklayan bu kadar teknoloji ilerlemiş bu kadar ilerlemiş. çünkü sadece meleklerin sayısını ancak Allah biliyor. O kadar çok. Bulan hepsinin ismini Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Düşünsenize sen Adem hocam, bir de Adem Aleyhisselam kıyamete kadar gelecek insanların ismini öğretmiş, cinleri öğretmiş, yemeklerin ismini öğretmiş, hayvanların ismini öğretmiş, böceklerin ismini öğretmiş. Kullaha diyor Kur'an. Bütün isimleri öğretti. Bir insan dese ki şu is, şunun ismini Adem Aleyhisselam'a öğretmedi dese kafir olur. Çünkü ayette ne diyor? Ve allama <gülüyor> Adem el esma. Hadi i şerifte ne diyor? Hattel kas'a, el Tabağı öğretti, çanağı öğretti, çömleği öğretti. Her şeyi, her şeyin ismini öğretti. Hep de neye yarar? Adem Aleyhisselam'a gösteren. Adem Aleyhisselam meleklerden neyle üstün oldu? İlim sıfatıyla allah Teala Teâlâ meleklerimiz, Aleyhisselam'a secde edin'' dedi. İlim sıfatından dolayı. Adem Aleyhisselam meleklerden çok alim. Peki ilminde hangi tür ilimleri var? Her türlü ilmi var. Şerat ilmi var, marifet ilmi var, hakikat ilmi var. Ama lügat ilmi var. Lügat ilmi çok önemli. Lügatı iyi bilmeyen adam, e, ilmine itimat edilmez. İ, i̇lmine i'timat edilmez fuzu ona göre bozuk olur, manayı anlamaz Allah. Her türlü yanlışa düşer. Onun için lügat eskiler ne demişler? Kamus alabezde namus. Kamus lügat demek ki namus vezninde. Ne demek namus vezninde? Lügat bilmeyen adamın e, ilim noktasında namusu düzgün olmaz. Seceresi olmaz. Onun için lügat ilmi efendim Adem Aleyhisselam bütün bu isimler öğretildi. Bütün malumat öğretildi. Bir de mesela at atın ismi söylüyor. Bu feres mesela bu neye yarar? O neye yaradığını çanak gösteriliyor. Bu çanak bu neye yarar? Ta ilk insan hiçbir şey yok. Ot yok, ocak yok ortada. Her şeyin ismi öğretildi. Bir de müsemması, faydası, menfaati. Bu nasıl bir ilim ya? İşte en mühimi de burada, bütün meleklerin isimleri öğretiyor. Meleklerin isimlerini kimi hata edebilir? Allah Teala buyuruyor ki, benim ordularım benden başkası bilemez. E kimse o zaman bilemez. Âdem Aleyhisselam'a isimlerini öğretmiş ama. Şimdi, dünyanın bütün işlerini yöneten dört tane büyük melek var. Melek i çok ama... Arşı taşıyan meleklerin dünyayla alakası yok. Müslümanlar için istiğfar ederler, dua ederler. Özellikle Ramazan-ı Şerif girdiğinde ibadeti zikri bırakırlar. Müslümanların dualarına amin derler. Bu arşı taşıyan melekler Ramazan dışında devamlı Allah'ın zikriyle meşgul oluyor mesela. E cennette melekler, cehennemde melekler, cerde melek var. Şu anda da me mevcut. Cennette yaratılmış, cehennemde yaratılmış şu anda. Adamlarını bekliyor. Fakat dünya ile ilgilenen melek kaç tane? Dünyadaki ahval ile bizlerin durumları ile insanlarla cinler ile ya yani bu hususta Allah Teala yemin ediyor. Sa'ibrafe'l müdebbirate emra. Bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor. Burada Gazi Beyzavi şey, Fahru Razi gibi müfessiller sadece melekleri de taksiz etmiyor, ruhları da Ulvî ruhlar, yüce ruhlar, peygamberlerin ruhları, sıddıkların ruhları, şehitlerin ruhları, Evliyaullah'ın ruhlarını da katıyor tefsirde. Çünkü burada e, müdebbirat elif-tağ ile gelmiş, meleğe tahsis etmek. Ama tabii ki burada ilk başta dünya alemindeki yönetim, e, dört büyük melek vasıtasıyla dönüyor. Ve lâkin bazı harpte bir şehidin ruhu geliyor, yardım ediyor. Şehitler harplerde hazır oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılarda ümmetine yetişiyor. Yamame vakasında sahabe-i kerram e, sahabe ne diyorlardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoktan vefat etmişti. Vefat ettiği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyorlar. Va Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed yetiş. Ya e, bunu İbli Kesir derivat ediyor. Koca ibli Kesir müfessir muhaddis o da rivayet ediyor. Yani sahabe-i kiram şirk yapar mı aşağı? Bütün sahabe efendimizden yardım istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bu ayete giriyor. Bu haddede buyuruyor. İşleri yöneten ruhlara yemin eder. Ama bunlar melâike-i kiram ruhlarıdır. Ama nebilerin ruhlarıdır. Ama sıddıkların, ama şehitlerin, ama velilerin. Allah Teala dilemeden kimse yardım edebilir mi? edemez. Allah Teala hangi meleğe, hangi nebiye, hangi veliye, hangi şeyde, hangi Müslümana, orduya, Müslüman ordusuna yardım etmeleri için izin verir? Onlar o izinle beraber gelirler. Bir orduyu bozguna uğratırlar. Tek bir melek zaten hiç şüphesiz. Tek bir melek bir orduyu, orduyu bozguna uğratır. Kitab-ı Ruh isimli eserde ki İbn Teymiyye'nin baş talebesi İbrahim Cevziye o bile ki o çok ellerle şey ederler. Selef işte vahabilerin kaynaklarıdır. Ki vahabiler seni sapıtmışlar neden? Kendi imamlarını da dinlemiyorlar. işine gelmeyince ne İbn Teymiyye ne İbn Kayyim. Çünkü orada yazıyor Kitabur Ruh'ta eee zaten bütün kaynaklarda var ama kasmın kabul ettiği bize daha büyük delil olur. Hasım bile kabul etmiş yani. Diğer meselelerde itirazı olan, diyor ki, Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Anh gibi e, külli ruhlara sahip olan, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti gibi ruhu gibi e, bir ruh, işte vefatından sonra bir harbe katılırsa diyor, küffar ordusunu artık yüz binler milyonlarca kâfirlerin ordusunu tek başına bozguna uğratacak güçtedir diyor tek başına, bozguna uğratacak güçtedir. Bunu zaten bizim kitaplarımız dolu. Fakat onlar bile kabul etmiş. Ama Vehhabilen işine gelmeyince kendi imamlarına bile bu, göz, bu sözü yanlış diyorlar. Her işini kabul ediyorlar, bu sözü kabul etmiyorlar. Halbuki bu sizin imamınızın da sözü. Bizim için zaten sorun yok, biz bunlara iman etmiş insanlarız. Şimdi bu ayette ne diyor? İşleri yönetenlere. Peki başka ayette ne diyor? Ayetler arasında çelişki yok. İstiad bile "You that amra min ard Secde suresinde gökten yere yani 18 bin alem içerisinde cennet cehennem dahil bütün işleri Allah yönetiyor celle şaniü Şimdi o ayette Allah yönetiyor diyor. Öbür ayette de efendim en Naziat suresi değil mi? En Naziatu harqal naşitatun neşta ve sâbihatis semhâ fi sâbikâti sabkâ fel Ammeden meşhur ammene suresinden bir sonraki surenin 5. ayet. Rabıta kitabımda çok ilimler yazdım ama siz o ilimlere meraklı insanlar değilsiniz. Canımız çıktı yazmaya. Rabıta kitabımı alırsanız Tarikat-ı Aliye'de, Rabıta-i Celile'de Evliyaullah'ın ruhaniyetine rabıta yapmanın delilleri arasında da bu ayeti kerimeyi zikrettim ve alimlerin, Fahru Razi'lerin ve sair müfessirlerin ulemanın bu ayetin tefsirinde Allah Teala'nın bazı ruhlara tedbir ve yönetim ve tasarruf diyoruz buna tasarruf yetkisi verdiğine delil olduğunu bu ayette söylüyorlar. Orada kaynak arayanlar sayfada vermişim. Tefsirlerin cildini sayfasını da yazmışım, hepsini yazmışım. Fel müdebbirate emra. Tabii ki bu işleri yönetenler yönetenler cem'i sıgasıyla kullanıyor. Sen şunu diyemezsin, neyi diyemezsin? Hocam ben de Allah zaten birçok meselede biz diyor. Biz diyor. Onun için buradaki yönetenler Ile orada yönetiyor diyor, burada yönetenlere yemin ederim diyor. O zaman bu yönetenler, melekler, peygamberler, sıttıklar, şehitler değil de Allah'ın usulü var böyle Kuranda? Bir kelimeyi müfret, tekil söylüyor, bazen de nâhlü biz diyor. Diyerek, beni ne yapamazsın, benim bu izahımı çürütemezsin. Niye çürütemezsin? Çünkü Allah Teala nahnu biz diyor. Halakna biz yarattık diyor. Biz kelimesini kullanıyor. Ama hiçbir zaman kendisi hakkında müennes tabir edilen, dişiler hakkında kullanan, müennes tabir edilen elif ta ile elif ta bak ve ati çekiyor bak elif ta. İkinci ve ve nasitati çekiyor. Ve sabihaati Elifta, ve Elifta. Anladın mı? Ondan sonra felmudeb bir rahati. Bunun Allah'ın Teala'nın kendi zatına gitmesi muhal. Kuranda da bir örneği yok. Elifta, müennescikasıdır. Burada müennes tabirinin kullanılması, cemaat tabirindedir. Cemaat kelimesinin sonunda T vardır. Bu manen müennesdir. Erkeklik dişilik anlamında dişilik değildir. Bunlara manevi müennes diyoruz Saftane Ayde. Bu manevi müennes olduğu için cemaatlere gidiyor. Bu cemaatler melekler cemaati, nebiler cemaati, sıddıklar cemaati, şehitler cemaati, salihler cemaati. Onun için onlara ne kullanmış Elif ta. Allah'ın öbür ayetlerde buyurduğu celle celalu nahnu biz inna muhakkak biz o tabirler başka. Bu elif ta ile gelen cemilerde asla Allahü Teala'ya rücu etmez. Çünkü Allahü Teala zahiren de olsa kendisine elif ta gibi bir tabir kullanmamıştır. Anlatabildim mi bilmiyorum. Siz tabii bu işi biraz anlamayabilirsiniz Saftan ağadan ama <gülüyor> şimdi bu Vehhabiler var ya Vehhabiler. Bunların Selefiler, bu Selefilerin Türkiye'de uzantıları var. Öyle cahil, öyle cahil, öyle ecel adamlar Kur'an'ı yüzünden okuyamıyor. Muhammedur Rasulullah diyemiyor, Muhammeder Rasulullah diyor. Bu kadar cahil adamlar ilim satıyorlar. Onun için şimdi bu konuda da kalkıp orada Allah kendinden bahsediyor derler ama benim anlattığımı da anlayacak ilimleri diyor. Şimdi nasıl onlarla anlaşacağız? Onun için burada maksat bak İmam Süyût'i, hafız Celalüddin Süyût'i. Muhaddislerin katimesi sonuncusu, büyük müctehitlerden. Ne diyor burada? Ruh sül melekler ba dört başta gelen dört melekten bahsedeceği istiyor bu fasılda. Ellezine öyle melekler ki yüde bir ne emrat dünya bütün dünyanın işini o dört melek yönetiyor. Bak yönetiyor diyor. Zaten melekler olduğunu biz nereden bileceğiz büyükler tefsir etmesin. Ancak Allah Teala'nın ben yönetiyorum demesiyle burada melekler yönetiyor, ruhlar yönetiyor demesi arasında çelişki var mı? Yok. Yaratmak bakımından, izin vermek bakımından, kuvvet vermek bakımından Hazreti Cibri Aleyhisselam'ın en kuvvetli yaratığı o. Allah Teala ona kuvvet vermese ne yapamaz? Sinayı defedemez, sinayı defedemez. Demek ki la habla kuvvet, ilah bille Allah'ın yardım olmadan kuvvet kimsede yok. Onun için Allah Teala ben yönetiyorum. Buyurduğu zaman ne demek? Ben yaratıyorum. Yönetme yönetenleri de ben yaratıyorum. Onlara yönetecek kuvveti de ben yaratıyorum veriyorum. Orada yaratmak kastediliyor, izin kastediliyor, müsaade kastediliyor. Peki işleri yönetenlere yemin ederim. O benim yaratmamla, benim iznimle benim yönetme ve tasarruf hususunda izin verdiklerime yemin ederim diyor. Çünkü melekler Allah'ın zaten yemin ettiği kıymetli varlıklar. Onun için Allah'ın yönetmesi yaratmak ve izin vermek manasındadır. Diğer meleklerin ve nebilerin, şehitlerin, velilerin tedbir ve tasarrufları sebep olma manasındadır. Sebep olma manasındadır. Anladınız mı? Anladınız? Daha açık bir şey söyleyeyim size, iki ayet daha okuyacağım size. Bir ayette, buyuruyor Estağfirullah, Ulyete ve melekul mevt buyuruyor ki, sizi, canınızı ölüm meleği alıyor, ölüm meleği alıyor. Bu ayet, insanın canını kimin aldığını söylüyor? Sadece Azrail Aleyhisselâm'ın aldığını söylüyor. Ondan sonra başka bir ayette diyor teveffetü rüsülüne, bizim elçilerimiz adamı vefat ettiriyor. E şimdi burada sadece ölüm meleği alıyor diyor, burada da elçilerimiz diyor. Burada ne kastediliyor? Çelişki var mı? Yok. Başka bir yerde de buyuruyor ruhları ben alıyorum diyor. Hadi bak şimdi bakalım. Zümer suresinde de ne diyor? Allahu yetevvel enfusa hinna mevteha. Ölüm vakti geldiğinde canları kim alıyor? Allah alıyor. Şimdi üç tane ayet. Üçü de Kur'an'da. Çok ilim lazım. Yoksa birisi gelir seni saptırır. Kur'an'da çelişki var der. Halbuki çelişki yok. Senin kafanda ahmaklık var. Şimdi birinci ayet canları alan kim? Allah alıyor. İkinci ayet ölüm meleği alıyor bu secde Suresinde 3. ayet elçilerimiz alıyor. Şimdi mefsuru anlatalım. Ölümü yaratan ancak kim? Allah Teala. Acıra <gülüyor> ile bütün melekler, bütün insanlar, cinler toplasa bir canlının canını alabilir mi? Bir sineğin bile canını alamazlar. Sineğin bile. Çünkü onda ölümü Allah yaratması lazım. Khalekal mevtevel hayate. Ölümü de yaratan Allah. Hayatı da yaratan Allah diyor tebarekenin başında. Şimdi o zaman Allah canları alıyor. Ne bakımdan? Ölümü yarattığı için, o kişinin ölmesini yarattığı için, hayatını bitirdiği için, canını söndürdüğü için, ruhunu çıkarttığı için, bunları yaratmak kime ait? Ancak Allah Celle Celaluhu. İşte Allah canları alıyor. Yaratmak, ölümü yaratmak bakımından. Peki, öl elçilerimiz vefat ettiriyor Elçilerimiz kim? Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları. Çünkü Azrail Aleyhisselam nereden alıyor? Boğazdan alıyor. Azrail Aleyhisselam kimsenin bacağı ile, tırnağı ile uğraşmaz. Azrail Aleyhisselam'ın nesi var? Yardımcıları var. İşte o ayette diyor ki, elçilerimiz, melekleri elçilerimiz diyor. Geliyorlar, ayağın ucundan çekmeye başlıyorlar. Soğumaya başlıyor tırnaklardan, işte yukarı doğru ayaktan ağrı, ruh çekiliyor. Ruh çekilirken de o ruhun çekildiği yer buz kesiyor. Burada, اَعْوَانُ مَلَاكَ اِكْرَامُ عَجْرَهَ الْاَسْلَامُ evani Yani yardımcıları devreye giriyor. Ne zaman can boğaza geliyor, oradan kim alıyor? Ölüm meleği sizin canınızı alıyor diyor. Şimdi bak, üç tane ayet okudum. Ama Allah yaratıyor, Diğer melekler de yardım ediyor. Boğaza geldi mi Azrail aleyhisselam? Ne yapıyor? Çekiyor, alıyor. Son hamleyi, altı vuruşu Azrail aleyhisselam yapıyor. Şimdi üç ayetin arasında çelişki var mı? Anladınız mı? Heh, i̇şte, gökten yere, alemlerin işlerini ben yönetirim ayeti var. Orada da işleri yönetenlere yemin ederim var. Bunlar arasında çelişki yok. Yaratan ancak Allah, izin veren ancak Allah. O müsaade etmeden kıl birdemaz. Çarşamba gününkü itikat dersinde kavâdül akâd derslerini kaçırmayın. Salı günü şifa dersleri yapıyoruz lale bildede saat sekiz buçuk'tan sonra yayınlanıyor. Çarşamba gün kavâdül akâd imam gazali itikat derslerini yapıyoruz. Orada bunlar konuşuldu. Allah Teala'nın izni müsaadesi iradesi olmadan cinler, melekler, alemler, insanlar, şeytanlar. Hepsi toplaşsalar, alemde bir zerreyi kıpırdatamazlar. Hareket halindeki bir zerreyi de durduramazlar. Duran bir zerreyi de kıpırdatamazlar. Bütün melekler bile toplansa. Bu derste son onu anlattım. 13'ün dersler bir bütündür. E, sohbetlerin tümünü dinleyen insanların tabii ilimleri artar, şuurları artar, itikatları kuvvetleşir. O, o zaman biz de her derste her şeyi tekrar e, etmeye vakit bulamıyoruz artık. Yeni dersleri yapıyoruz. Onun için geçmiş şeyleri tekrar etmek de istemiyoruz ama yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek noktada da Selefi, ve Şii, böyle akımların fitne yapacağı noktalarda mecburen yine bir izaha giriyoruz. Evet. Bundan dolayı ancak bu ümmetten öyle kimseler var ki onların ruhunu tam boğaza geldiğinde Allah Teala acıra ale acerama bırakmıyor. Bizzat kendi alıyor. Bizzat kendi alıyor. Bunlar nasıl bir kimselerdir? O bunlar kutuplar, gavuslar, veliler. Yok. Nasıl oluyor? Siz de olabilirsiniz. Ben de olabilirim. Nasıl olabiliriz? Şartı şu: beş vakit namazdan sonra bir kere ayet el kürsi hiç bırakmayacak ama hiç bırakmayacak. Bir namazdan sonra bile ayet el kürsiyi unutsa bozulur. Çünkü diyor ki velayu hafizu aleya illa nabiun el suttikun el şehid. Her namazdan sonra ayet el kürsi okuyoruz. Ama bir namazdan bile sonra unutursak buna girmir. Ne diyor Hadis-i Şerif'te? Ayetel kürsünün büyüklüğünü anlatıyor, anlatıyor. İşte efendim, Ayetel Kürsi'yi namazdan sonra okuyanın cennete girmesine bir tek mani var, o da ölmesidir. Ölmeden cennete girebilseydi şimdiden girecekti. Bunlar hep meşhur hadisler, sahih hadisler. Onları konuşmuyoruz. Peşine diyor ki, Ayetel kürsüye e, kim devam edebilir? Allah Teala vahyetti Musa'ya da bildirildi bu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de vahyedildi bu. Âyet-el-Kürsi'ye kim devam edebilir? Hiç bırakmadan. Beş vakit namazdan sonra bir vakit bırakmadan. Adam zaten namazı terk ediyor. Âyet-el-Kürsi hak getire yani şimdi. Adama diyorsun kaçırdığın namaz var mı? Ara sıra diyor. Ya da namazı ara sıra kaçırıyorum diyen adama âyet el kaçırmamak sorulur mu? Bunu da böyle bir cehenneme böyle bir ara sıra gönderecekler herhalde yani. Bir yakıp çıkaracaklar yani. Ya beş vakit namazın farzından soruyorsun adama, ara sıra kaçırıyorum diyor ya. Tövbe estağfurullah. Nasıl kaçırırsın ya? Bir vakit namazı 80 sene cehennem azabı, sen nasıl göz alırsın? Nasıl göz alırsın ya? Geçen sohbette anlattım, perşembe neler anlattım ya, namaz? Şimdi, şimdi bir defa beş vakit namazı mutlaka bu adam kılacak anlaşılıyor. Kılma, saatel kürsünün hükmü kalbi. Beş vakti ölene kadar hiç kaçırmaması lazım. Ancak aklı gitti, komaya gitti, Alzheimer oldu, o başka, O mesul değil, mesul değil, o delirdi, mesul değil. Aklı başındaysa namaz düşmez. Kafası sallanandan namaz düşmez. Şu kadar kafası sallansa namaz düşmez. Oturduğu yerde kafasından kalacak. Şimdi, beş vakit namaza bir adam devam ediyorsa, hiç bırakmayacak ama. Bir. 2 beş vaktin her birinin peşine ne okuyacak? Ayetel kürsi okuyacak. Hiç bırakmayacak ama. Nasıl ki bir vakit namazı kazada yok, bir kere ayetel kürsi okumamış yok. Buna muhafaza deniyor. Yakrav dersen okuyor. Arada okuyor, arada unutuyor olur. Ama yuhafizu kelimesi Arapça'da Muhafaza, muhafaza demek hıfz, hıfzdan geliyor, yani koruyor. Hiç terk etmeden devam ediyor. Buyuruyor ki, beş vakit namazın ardından ayetel el kürsiyi okumayı hiç terk etmeden ölene kadar devam etmek, üç kişiye nasip olur. Üç, dört yok, dört yok! Hadiste olmayanı ben mi ekleyeceğim? Bir, peygambere nasip olur. Biz peygamber olmadığımıza göre bizim için ne kaldı? İki şık kaldı. İki, sıttıka nasip olur. Şu anda Ebu Bekir e sıttık gibi sıttık yok diyorsun ama şu anda sıttık olmak mümkün mü? Mümkün. Peygamber olmak mümkün değil, sıttık olmak mümkün. Hadiste ne buyuruyor? Ahir zamanda iyiliği emredenler, kötülükten neh edenler, İslamı tebliğ edenler ruhamsine حَبْسِنَا سُطِّقَنْ 50 sıttık sevabı var, diyor. Ya Rasûlallah, o zamanı sıttıklarımı bizim içimizdeki sıttıklar mı? قَالَلَا Hayır, diyor. Sizin içinizdeki sahabenin sıttıklarından 50 kadar alırlar, diyor. Niçin? Siz diyor, birbirinize hayırda yardım ediyorsunuz. ahır zamanda ümmetim yardımsız kalacak. Yalnız kalacak, ehl-i sünneti müdafaa eden, şerahat sünneti anlatan Mahmud Efendi Hazretleri gibi insanlar, hocalar bile gülüyordu be! Bu Mahmud Efendi hep sakal söylüyor, sarık söylüyor, çarşaf söylüyor. Bu Mahmud Efendi ne karıştırıyor iş, diye. Müftüler, hocalar, Efendi Hazretleri'ne neler ettiler? Şeyhler, öyle şeyhler, alimler vardı, ne lüzum var çarşafa ya diyordu Mahmud Efendi'ye karşı geliyor. Onun için Mahmud Efendi Hazretleri'nin açtığı, Ehl-i sünnet çığırı, Kur'an sünnet çığırı, bidatleri öldürme, sünnet ihyâ. Eş-Mahmud Efendi yalnız kalmadı mı bu memlekette? Yalnız kaldı. Ben yanında büyüdüm. Çok yalnız kaldı. Çok yalnız kaldı mübarek. Ama Allah ona yardım etti. Şimdi öyle bir zamandayız ki doğruyu söyleyen doğu köyden kovuluyor. Sahabede olsa, Ebubekir Sıddık Efendi ağa sorsa doğruyu söyler. Ona inanmaz Hz. Ömer'e girse. Hazreti Ömer'de kılıcı çeker. Ne karıştırıyorsun lan derler, sen fetvayı doğru vermiş işte, bu Bekir'i mi sorguluyorsun? Resulullah'a mı sorguluyorsun der, değil mi? Hazreti evet. Osman'a gitse o da doğruyu söyler. Hazreti Ali'ye o da doğruyu söyler. 114 bin sahabinin kimine gitsen hepsi doğruyu söyler. Ama şimdi bir hocaya gidiyorsun, namazı üçe indiriyor, öbürü kader inkar ediyor, öbürü bilmem ne. Bütün dünyada dinimizi maskara ettiler. Onun için bu zamanda yardımsız kalacaklar dinini korumak isteyen ateş gözünü elinde tutmak isteyene benzeyecek diyor. Bıraksa sönecek, tutsa eli dayanmayacak, yanacak diyor. İnegum tecidun alel Onun için bu zamanda da sıttıklar var mı? Var. Hem de elli sıttık sevabı alanlar şehitler. E şehit mentebeske bir sünneti anda fesad ve şehit. Benim sünnetim Ehli sünnet itikadından başlıyor. Bütün sünnetlere sımsıkı sarılanlara 100 şehit ecri var diye. Anladın mı? Bak 50 sıttık 100 şehit toplanıyor burada. Bu zamanda bunlar mümkün. Onun için Atel kürsiyi okumaya ancak kim devam edebilir? Ya peygamber devam edebilir hiç bırakmadan. Ya sıttık devam edebilir hiç bırakmadan. Bir kere bile bırakmayacak ama. Ya da şehit devam edebilir. Bir insan A'atel kürsüyü hiç bırakmadan her namazdan sonra okursa, nerede ölürse ölsün şehittir. Nerede ölürse ölsün, ne halde ölürse ölsün. Yani demek istiyorum, hartta ölmese de demek istiyorum. Harbde ölmese de şehittir. Bak, ya Nebi olacak, ya olur ya da şehit olur. Başkası devam edemez. E böyle de olunca, onların ruhlarını kabz etmeye gelince, allah Teala buyurur ki, ''Bu ruh benim nezdimde çok keremlidir, şereflidir. Ey Azrail meleğim, bu senin görevindir ama bunu bana bırak, ben bizzat tecelli ederek onun ruhunu ben alacağım.'' diyor. Ya Bu âtel kürsü ne kadar iyi mesele. Fakat doğru okumayı bilmeyen kıraatına düzgün riayet etmezsen, bir âtel kürsü okudu bana birisi, Süryanice mi okuyor, İbranice mi okuyor, Tevrat'tan mı, İncil'den mi, ben anlayamadım başladı, bitirdi, dedim, ne okudun sen? Dedi, Ahtel Kürsü okudum. Ya böyle bir Ahtel Kürsü dünyada yok ya. Bir Arabı getirsen, Arap dinlese, bu Arapça değil der. Ya Rabbi, bazı imamların da arkasında namaza durdum. Camiye geçti, o kadar kalabalık cemaate, bir ayet okudu, bitirene kadar rekatı ben nereden okudu Kur'an'dan bulamadım. Buna da rastladın. Onun için e, bu kıraat çok önemli. Yani atel kürsi bu kadar önemliyse mutlaka bir hafız evenden, hoca efendiden, imamdan, müezzinden gel. İmam da biliyorsa ha! İmam da sarığı yolda bulmuşsa o da olmaz. <gülüyor> Gideceksin, ağzını düzelteceksin. Ya da bir işte teyip kasetteki düzgün okuyan birinden şey yapacaksın. Düzgün okuyacaksın. Velaye üdühü hıfzuhuma zaten herkesin ayağı yerden kesiliyor. Yani velaye ya ne oluyor kardeşim ya? Velaye üdühü hıfzuhuma. Bunu doğru yapın. Bundan sonra çok dikkat edin. Ayetel Kürsi ile inşallah her namazdan sonra okur ama düzgün okuyun. Düzgün okuyun. Bir de Ayetel Kürsi'nin duası var. Onun müjdesi, onun müjdesi. Ali Adel Efendi babamızı rüyamda gördüm bir kere. Bütün millet kalabalık. Neyse bana yol açtılar. Öne doğru yanaşabildim. Ben de korkuyorum, Ali Adel Efendi kork. Heybetli insan çok. Ben de dünyada görmemişim ya, Bağırsa bana diye. Hep Ali Adel Efendi tanıyan hoca efendiler orada. Onlar hayatlarında görüşmüşler. E şimdi onlar varken ben ileri de geçemem, ayıptır, edep lazım. Sonra baktım bir yol ortadan açıldı, odada lebalep dolu. Sonra, bana bir yol açtılar yani. Oradan öyle yanına gittim, böyle ödümle de kopuyor. Dedi, Âetel Kürsi'nin duasına devam et. Bu Âetel Kürsi'nin duasını ben bilmesem rüyadan anlamam. Çünkü o rüyada Âetel Kürsi duasını, kime sorsam Âetel Kürsi duasına devam et. Âetel Kürsi duasını ben çok, 25-30 sene evvel yazmıştım. Oradan biliyordum, onu bildiğim için. Bu da çok büyük bir duadır. Zaten o duayla birlikte okunursa, Aman ya gökler, yerler, arası, alem, 18 bin alem sevap doluyor. Bir kere okusun duasını peşine atelkes çekiyorsun. Bu e, eski dualarımda var idi. Fakat şimdiki ezgarda birinci cidde olması lazım, o 150 sayfede olması lazım. Çünkü ikinci cidde biz sabah akşam okunacakları yazdık. Esas izahıyla beraber üçüncü ciltte gelecek. Çünkü üçüncü ciltte mevzumuz nedir? Ezkarın üçüncü cilt, namazlardan sonra okunacaklar. Biz şimdi tasnif yaptık. Üçüncü cilt, namazlardan sonra okunacaklar. Çok ilim yazdığımız için, şimdi sırf sabah akşam okunacaklar, 600 sayfa oldu. Sırf on üçün, namazlardan sonra okunacaklar. Mecburen bir cilt, müstakil cilt olacak, üçüncü ciltte olacak. Ama birinci ciltte ne yaptık? Bunları insanlar kaç sene bekleyemez, beklerken ölür, fazilette marum olmasın diye 150 sayfa kadar namazlardan sonra okunacakların Arapçalarını da koyduk. Hadisin metnini koyamadık, manasını koyamadık, kaynağını koyamadık, malumatını koyamadıksa da birinci cildin sağ tarafında 150 küsur sayfa bunu koyduk. Orada Atel-Kürsi duası da var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım neyim nefesin ve lemhetin ve lahzatin ve tarifetin. يطرف بأهل السماوات والأرض وكل شيء وفي علمك كائننا وقد كان مقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Yâ âlem ma bîn aidihîm wa ma khalfahüm, vâlâ yuhiquon bi şe'îm min ʿilmihî illa bîma şah. Vâsîg kürsi yuhş sâwati wa l-ârḍ, vâlâ yâudhu Ben de şimdi yatsı namazını kıldım, mecbur okuyacaktım, hazır onu okumuş oldum yani. Ama efendi hazretleri böyle yapmaz. Ne yapardı? O millete okuduğun sayılmaz derdi. Onu ayrı oku, kendini ayrı oku derdi. Ama ben belki idare ederler yani. Onun için beş vakitten sonra okumaya çalışıyorum. Bırakmamaya çalışıyorum. Bunun sevabını Musa Aleyhisselam Allah'a sordu. Hakim Tirmizi'yi Nevadirul Usul isimli muhtebber hadis kaynağında bu hadisi naklediyor. Evliyanın reisi, ulemanın reisi, reisi. Musa Aleyhisselam'a sordu. Ya Rabbi! Bunun sevabı, fazileti Musa Aleyhisselam, Allah-u Teâlâ'ya sordu. Bunun fazileti nedir? Âtel-kürsü duasını. Âtel-kürsü Musa Aleyhisselam'a da verilmiş. Fakat bu fazilet bizim ümmet okursa bize veriliyor. Bu sevap bizim ümmete veriliyor. Buyuruyor ki, e, onun şey, faziletinin şey, buradaki sayfası 85'te. Yani Arapça tarafından birinci cildin, Arapça tarafından sayfa 85. Beş vaktin peçin okunacak Ahati Kerimeler başlığının hemen altında rakam 367. Doğa. 367 rakam. Latince yazılı, yeni baskılarda Türkçe yazdırdım ki rakamı Arapça okuyamazsınız diye. Alt sayfası 85 rakam 367. Bümbarak dua. Yerler, gökler buyurdu ki ya Musa kim Ahel Kürsiden evvel bu duayı okursa, gece ve gündüz 24 saat, bu 24 saat boyunca onun sevaplarını melekler yazmakla, saymakla bitiremez. Kıyamet oluncaya kadar adam öldü gitti tahakkari 100 200 300 500 sene var diyelim mahşere kalkmağa. Kıyamete kadar 24 saatte her saat başı 24 kere günde bütün melaiike-i onun sebebini sayamıyor. Bütün melaiike-i Daha da tafsilatlı şeyi var tabii hadislerde. Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla Atel kürsî ancak ben sadece ahattel kürsü okuyorum. Eğer düzgün okuyorsan, beş vakitten sonra okuyorsan ve bu beş vakitten sonra hiç bırakmıyorsan, muhafaza ediyorsan, peygamber olamayacağına göre ya olursun ya şehit olursun. Bundan başkasına nasip olmaz. Arada okur, arada bırakır, arada unutur. Bu üçünden başkasına devamlı okumak nasip olmaz diyor hadis-i şerif. Onun için Efendim, Hurşt Efendi rahmetullahi aleyh, Allah'ın nazlı kuluydu yani biz yapsak böyle bir şey ben yapamam acaba öyle bir dua ederdi, başlardı, ağlardı, ağlardı, ağlardı, ağlardı. Saatlerce ya! Pancar gibi olurdu suratı böyle dedi. Kan başına hücum ettik, tansiyon çıkmış, ölecek falan. Ve, ya Rabbi derdi, arada bir kaptırırdı bir şeyler. 104 kitapta yeri yok tabii ki. Böyle der. Ya Rabbi derdi, ''Beni Azrail Aleyhisselam'ın eline bırakma'' derdi. hain Ba!'' derdi Lazca. Ya Azrail Aleyhisselam, ''Hain-i maksadı ne? ''Bana sert davranır'' demekse yani. Hainlik anladınız mı? Şimdi bu bazı kelimelerin konuşma şeyinde o memleketin örfü mühimdir, anladın mı? Mesela, affedersiniz puşluk lafı çok kötü bir laf. Ama Karadeniz'de bu kelime sözünde durmayana söyleniyor. Adam geldi Efendi Hazretleri'ne, bu lafı kullandı. Herkes kalktı ayağa, Efendi Hazretleri dedi ki, yahu dedi, gittik dedi, of'a da bunu ziyaret etmeye söz vermiştik. Bir olay çıktı, vakit bulamadık, sözümüzde duramadık, onu demek istiyor dedi. Herkes oturdu aşağı. He? Her memleketin kelimelerinde örf var. O memlekette ne, ne olarak kullanılıyor? Anladınız mı? Şimdi bizim... Eski başbakanlardan, cumhurbaşkanlarından biri şimdi ölmüş. Onun için mesela Haydar Aliyev bir laf söyledi. Böyle sırtına da vura vura, bu dedi, Türkiye Cumhuriyetler arasında çok iyi bilmem nedir dedi. E şimdi bu bilmem nedir lafın içini burada söylemiyorum. O laf aslında ne demek? Ara bulan. Ara bulan manasına geliyor lügatı onlarda. O, o manada kullanıyor. Ama burada şimdi o kelimeyi kullandığın zaman adam seni vurur. <gülüyor> Anladın mı? Onun için Hurşit efendi öyle yaptı yani. Ya o dedi ya Rabbi dedi beni ne olur beni Hz. Aişe Aleyhisselam'ın eline bırakma. Ruhumu sen kapza ile derdi. Hay ni kadar baa dedi mesela. O Hurşit efendiye bağışlanabilir. Örfü lügatı konuşma şekli, Allah ile arasındaki ağlaması, sızlaması. Tabii biz böyle hareketler yapmayalım. Ama Atekl kürsüye devam edelim. Ve burada da dua edelim. Amin. Sübhâne <tık> Rabbil <gülüyor> âliyle aleyh ve âmni, elhamdülillâh Rabbil âlih ve salâtü ve selâmü alâ Seyyidil Muhselîn, Muhammedin ve alâ âlihâli ve sahâbî ecmâîn. Allah'ım salli alâ Seyyidî Muhammedin ve alâ Seyyidî Muhammedin. Allah'ım bihakk-ı Seyyidî Muhammedin ve cahil Seyyidî Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve selleme. Ya Rabbi uzaktan, yakından kadın erkek, bu cemaat, buraya senin rızan için gelmişler. Biz de senin rızan için geldik. Para almaya gelmedik, rey almaya gelmedik. Kurban oldu. Uzaktan yakından gelemeyenler, niyet edip de gelemeyenler, şu anda bizim sohbetimizi dinleyenler de var. Kurban olduğum, ölünceye kadar bize bir vakit namaz kaçırtırma yâram. Amin. Her kıldığımız namazın ardından bir kere âetel kürsi okumayı unutturma yâram. Amin. Amin. Ve vefat ettirirken, ruhlarımızı kabrede, kabza derken, ruhlarımızı yedi kudretinle kabza ile yâram. Amin. Allahu salatü ala seyyidina Muhammed ve ala, ala, ala. Bu kadar adam var. Bu kadar aminde birisi kabul olur %100. Onun hürmetine hepimizin ki kabul olur inşallah. Yani ümidimiz Allah'adır. Şimdi İbn Ebi Şeybe. İbn Ebi Şeybe çok büyük muhaddis. Yani Buhari'nin de şeyhi. Meşhur Buhari'nin de şeyhi yani hocası. Sonra İbn Ebi Hatim, büyük muhaddis, büyük müfessir. İmam Beyhaki o da şu an bu limanda diyor. Bu Şeyh, bu da çok muhattes marka bir isim, ele azam isimli eseri var. O bizde de matbudur. Bazı eserleri mevkuttür ama o da kimden rivat ediyor? Ani bin Saabit, Rıdvan Raziyyallah Tealaan, ibn Saabit, e, Raziyyallah Tealaat'tan ediyorlar. Ne buyurmuş? Tabii bunlar asla kendi kafasından konuşulacak. İşler değiller. Sahabe-i Rasulullah sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mevla gidiyor bu iş. Hiçbir rivayetlerin bu kaynaklarda geçiyorsa bir rivayet asla kafadan konuşulmaz. Hiçbir sahabe, hiçbir tabiinin, hiçbir tabi-i bana göre böyle diye dinde bir şey konuşmaz, konuşamaz, yetkisi yok. Yetkisi yok. Kale buyurdu ki, ''Yüdeb bir dünya batun, dünya Dünya'nın işlerini dört melek yönetiyor. ''Femmâ <gülüyor> Cibril'' Cibril Aleyhisselâm'a gelince, ''Fevk ile bir riyah vel cünûd'' rüzgarlar, fırtınalar, kasırgalar ve ordular. Ordular ne demek? Harpler. Bir taraf on bin kişi, bir taraf bir milyon kişi. Cebrail bir destek verirse 10 bin kişi, milyonu yener. Ordular demek savaşları da kim yönetiyor? Cebrail Aleyhisselam yönetiyor. Şu anda dünyada bunca savaş oluyor. İç savaşlar, dış savaşlar bunların hepsinde Cebrail Aleyhisselam'ın tedbiri ve yönetimi ve tasarrufu. Allah Teala ne murad ederse, ne buyurursa ona göre şu, şu şöyle olsun, bu böyle olsun onu yapıyor. Ama o yönetiyor. Bu diğer hadis-i şeriflerde daha uzun rivayet gelecek ve Mîkail Mîkail aleyhisselam fevk <gül> ile bil katr ve yağmur taneleri ve mahsullerle görevli. Mîkail aleyhisselamın ilmi ve bilgisi olmadan gökten ne bir yağmur tanesi, ne bir dolu tanesi, ne bir kar tanesi inemez. Hepsi hesaplıdır. Her biriyle bir melek iniyor ayrı ama sayısını kim biliyor? Mîkail aleyhisselam Hesabını kim tutuyor? Miki Âleyhisselam. Yahu, Bursa'ya yağan yağmuru bile bütün dünya toplasa damlasını sayamaz ya. Sadece Bursa'ya. Bütün dünya yağıyor, denizlere yağıyor. Ya. Bir de mahsuller. Mesela bu kadar tohum ekilmiş, dünyanın her tarafında veya ekilmiş veya ekilmemiş. Yerden başını çıkartacak bir nebat, kafasını çıkartan bir bitki. Bunların hiçbiri sayısız ve hesapsız değil. Hepsi Mikail Aleyhisselam'ın muhafazasında, zaptı, raptı altın da. Dünyada rastgele bir iş var mıymış? Ya. Vema, melekül mev, ölüm meleği Azrail Aleyhisselam zaten işi adından belli. bir bi'kambul enfus canları almakla mükellef ve ma israfilu israfil aleyhisselam ne iş yapar? Biliyorsunuz sur onun ağzında levh-i mahfuz gözünün önünde emir bekliyor. Surufilici kıyameti kopartacak. Fakat e, tabi o sura üflenme vakti gelende şimdi ne iş yapıyor? Fe ve yetenzel bil emri aleyhi Cebrail Aleyhisselam'la ilgili konuları Mevla'dan levh-i mahfuza, levh-i mahfuzdan Cebrail Aleyhisselam o indiriyor. Anladınız mı? Bak bugüne kadar bilmediğiniz bir şey söylüyorum şimdi. Azrail Aleyhisselamla ilgili vazifeyi İsrafil Aleyhisselam getiriyor. Ondan sonra efendim Mikail Aleyhisselamla ilgili vazifeleri İsrafil Aleyhisselam getiriyor. Şimdi bunu rivayetleri açacağız. Aşağıda diğer rivayetlerde Ebu Şeyh'in diğer rivayetinde bunu şerh ediyor. Bak bu, bu çok önemli. Fiumül kitap, Ümmül kitap, aslül kitap demek bütün kitapların 104 kitabın aslı dev-i mavuz'dan. Nev-i da aslı Allah'ın ilmi ezelisinde. Allah'ın ilmi ezelisi var iken levh-i da yoktu, arş-ı da yoktu, cennet cehennem de yoktu, hiçbir mahluk yoktu. Çünkü Allah'ın Varlığı ezeli. O varken hiçbir şey yoktu. E onun ilmi de o var, onun varlığıyla beraber devam ediyor. O hiçbir zaman ilimsiz olmadı ki aşağı. Onun için ilmi ezeli de onun yansıması olarak sonradan yarattığı lev-i havuzda ne var? Kıyamet gününe kadar olup bitecek her şey yazın. Bu akşam benim burada geleceğim yazın. Bu sohbete kimler geldi yazın. Kaç dakika oturdu, çıktı, yazılı. Kimler gelmek istedi, manisi çıktı, gelemedi, yazılı. Kaçta bitecek sohbet, yazılı. Ben bile bilmiyorum şu anda kaçta biteceğini. Ben çoğu kere hesabım şaşıyor benim. Bir hesap yapıyorum, on buçukta bitireceğim, hesabım tutmuyor. Bir de bakıyoruz, on bir buçuğu boylamışık. Bunlar yaşadığımız şeyler. Peki, ben ne kadar konuşacağımı bilmiyorum. Sen ne kadar oturacağını bilmiyorsun. E, niye biliyorum? Sen durduğun kadar ben de dururum. Ama bir telefon gelir, hanımın bacağı kırıldı, hadi gitme! Hadi gitme! E git zaten ya! Git zaten yani, ben de gitme mi diyorum yani? Şimdi, hanım sağlam olacak gibi, sana da faydası olacak da, hanım hasta olursa olur mu? Demek ki kimse ne olacağını bilmiyor. Bir saniye sonra, salise sonra ne olacağını kimse bilmez Kıyamet gününe kadar neler olacağının hepsi levh-i mahfuzda da yazılmış, İlmi ezeli de zaten sabit. Kur'an'da bunun ayeti var mı? Oho, istemediğin kadar. Ya son satırı birinci sayfanın ve kulli şeyin ahsayna fi imamin mübin bunu söylüyor. İmam demek kitapların imamı. 104 kitabın imamı levh-i Her şeyi levh-i mahfuzda zapt ettik diyor. Şimdi burada kaç saf cemaat olsa öne geçene ne diyorlar? İmam diyorlar. İşte 104 kitaptan evvel hangisi vardı? Lev-ü Mâvûz. 104 kitap nereden alındı Cibril Aleyhisselam? Aldı da getirdi peygamberlere? Lev-ü Mâvûz'dan. Onun için önder olan o. Her şeyi İmam-ı Mübin demek aşikâre kitapta yazdık. Ne buyuruyor? Ma <mâ> faratna fil kitâbi min şey. O kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. E şimdi buna bazıları Kur'an-ı Kerim manası veriyor, delil de getiriyor ama esas manası bunu nedir? Levh-i Mahfuz'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Çünkü her şeyin Kur'an'da ismiyle bulunması mümkün değil. Belki işaret çıkar. Ama her şeyin tafsilatı nerede? Levh-i Mahfuz'da. Ne buyuruyor? وَلَا حَبَّدٍ fi ظُلُمَاتِ Yerin karanlıklarına Gömülen taneler, şu topraklara herkes tohum atmış, tane atmış. Kaç tane dünyaya, kim, nereye tohum atmış? Vela <gülüyor> ratbin, yaştan ne varsa, vela yâbisin, kurudan ne varsa. Her şey ya yaştır ya kurudur yani. Yaş ve kuru ne varsa, illa fi kitâbin mübin her şeyi beyan eden açıklayan kitapta yazılmış öyle. Mi? Bu ayetlere göre burada aynı şey söylüyor bu rivayet. Zaten Kur'an, hadis, rivayet bunlar kaynak bir hepsinin kaynağı vahiy. Vahiden gelen şey çelişir mi? Çelişmez. Ve vukile selese minel üç tane melek görevlenmiş. Ey <gülüyor> hafzuhu leh-i mahfuzu korumak için. lev mahfuzu kor o levha Nasıl bir levha? Onların da dersini yaparız inşallah. Gökler, yerler onun için bir bir damla yani. O kadar büyük bir levha. Her şey onda çünkü. 3 melek onu korumakla görevli. Şevk ile Cibril'e Cibril Aleyhisselam'a görev verilmiş bil kitabı kitaplar için en yezle bilal Mevla ona buyurmuş ki peygamberlerime kitaplarımı vahiylerimi sen indireceksin. Görevim bu. Görevlerinden biri. Sade görevi bu değil. Şimdi vahiy kesildi. 1400 senedir Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat edeli bir daha vahiy gelmiyor. Ece İbrahim Aleyhisselam emekliye mi ayrıldı? Ayrılmaz. Vazifesi var. Ve vukile Cibril <gülüyor> eyla bil helekat. Cebrail Aleyhisselam helaklarla görevli. Helaklar <gülüyor> izarad Allah Celle Allah Teala bir kavmi helak etmek istediği zaman, batırmak istediği zaman Zelzeleleri kim yapıyor? Cebrail. Zelzelelerle görevli melek, Cebrail Aleyhisselam. Fay kırıldı. Niye bu kadar senedir kırılmadı da şimdi kırıldı? Biri onu dürttü. Cebrail Aleyhisselam ile şey yapsa, fay kırıldı. Zelzelelerle görevli Cebrail Aleyhisselam. Batmalarla görevli Cebrail Aleyhisselam. Açık Konya Ovası'nda tomruk mu diyorlar? Habiko'da yer bundan da büyük bir, birden göçüyor dibine kadar. Aa, Geliyorlar başına bakın. Bütün arsalar iniyor aşağı. Bir batıyor bazı yerler, arabalar marabalar yolları alıyor içine ya. Dünyada da haberlerde görüyoruz. <gülüyor> Batmalar Cebrah Aleyhisselam'ın yetkisinde. Ondan sonra zelzeleler Cebrah Aleyhisselam'ın yetkisinde. Yerler, afetler, rüzgarlar, kasırgalar, hortumlar, Bunlar hepsi Cevralar Aleyhisselam'ın yetkisinde. Ee, Mevla bir kavmi helak etmek istediği zaman Cevralar Şerlam'a vazife veriyor, o helak ediyor. Ve bekleyecekler. <gülüyor> Nasıl o indelkütel? Harp zamanı Müslümanlarla kafirler savaştığı zaman veya zalimlerle mazlumlar, hiçbiri Müslüman olmayabilir ama bir kısmı mazlumdur. Allah Teala kimi galip etmek istiyorsa, kime yardım etmek istiyorsa. Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki bunları destekle. Artık Cebrail Aleyhisselam'ın devreye girdiği yerde karşı tarafın esamesi okunmuyor. Bedir Muharebesi'nde ne oldu? 3000 bin melek, 5000 bin melek. Sadece Cebrail Aleyhisselam yetmez mi? Allah bereket için göndermiş. Yoksa Cebrail Aleyhisselam bu harplere hep katıldı. Yalnız savaşmadılar. Bir tek Bedir Muharebesi'nde bilfil savaştılar. Öbür harplerde kuvvet için, feyiz için, bereket için, sahabe-i kirama takviye için, maneviye için geldiler. Ama Bedir Muharebesi'nde kılıcı çekti, gavurun kellesini uçurdu. Onun için Ebu Cehil ne dedi i̇bn Mesud Radıyallahu efendimiz? O tam Ebu Cehil gebermeye yaklaşmış, kan kaybından halsiz kalmış, kalkamıyor. i̇bn Mesud da kısa boylu böyle zayıf, naif, dal kadar şeyi var, ayağı var. Fırladı onun üstüne. Ebu Cehil böyle baktı. Kim çıktı üstüme diye, geberirken i̇bn Mesud çıkmış. Çok yüksek bir yere çıktın, kıymetini bil dedi. Geberirken bile bırakmaz, yiğitliğine şey sürmez. Sen dedi, nereye çıktın be dedi. i̇bn Mesud da böyle duruyor, kılıcı da çekmiş. Dedi, sen şimdi beni keseceksin ama dedi, kafamı dedi. Senin kılıcın dedi, paslıdır dedi, kalitesizdir dedi. Beni kılıcımı al da dedi. Benim kılıcımla keste dedi. Bir kılıç gör dedi. Adamdaki kavurun kalitesi de böyle oluyor ya. Ondan sonra o arada Ebu Ceyl şunu söyledi. Uzun kısa başka zaman anlatmışım. Ebu Ceyl dedi ki Yebne Mesud, ben bir şeyi çözmeye çalışıyorum, hala çözemedim, gebermek üzereyim dedi. Neyi çözemedin dedi? Yahu dedi yanımda arkadaşım var. Adamın dedi hiçbir vuran yok, eden yok, küt kafası düştü önüne dedi. Yani sizden biri vurmadı ona, ben görüyorum ki kimse vurmadı. Bunun kafası nasıl düştü dedi. i̇bn Mesud dedi, tilkel melâike. Melekler bu savaşa katıldı, bil fiil melekler vuruyorlardı dedi. Çünkü ayette Allah emrediyor, فَضْرِبُوا فَوْقَ لَعْنَاكُ Kerdanlarının tam üstüne kılıcı yerleştirin, ey benim meleklerim diyor Kur'an'da. فَضْرِبُوا مِنُمْ كُلَّ بَنَانُ eklem yerlerini, mafsallarının tümüne ey benim meleklerim, eklemlerinin tümüne darbeyi indirin diyor. Onun için melek mi öldürmüş, sahabe mi öldürmüş anlaşılıyordu. Sahabe öldürdüyse eklemlerinde siyahlık olmuyor. Melek öldürdüyse bakıyorsun bütün eklem yerleri, mafsalları hepsi siyah yanmış. Çünkü meleğin vurduğunda yakıyor bir de. Dedi ki melekler vuruyor. ha Ne dedi biliyor musun yine? Desene ki ben de üzülüyorum ki biz bin kişiye yakınız. Siz şurada 313 kişi. Bizim bu kadar etimiz, budumuz, yemeğimiz, var siz orada ağzınız açlıktan kokuyor. Biz bunlara nasıl yenildik diye de diyor. Öfkemden çatlayacağım yani. Tam öl ölürken. Anlaşıldı. Şimdi diyor, rahat gidebilirim diyor yani. Ne anlaşıldı? E desene ki, bizi siz yenmediniz, melekler yendi. Biz meleklerle baş edemezdik zaten diyor. Hadi bakalım şimdi. Yine erif kazanıyor bir şekilde ya. Yine erif kazanıyor bir şekilde. Yani adam kazanmaya odaklı. Düşündüğü için Allah bizim belamızı vermiş, buradan cehennemin dibine gideceğiz. Onu düşündüğü yok. Siz bizi yenseydiniz diyor. Ben şimdi diyor çok kötü giderdim diyor. Ama diyor melekler yendiyse ne yapalım diyor yani. Ama siz bizi nasıl yenebilirsiniz diyor ya. Allah Allah. Allah kabrini ateş doldursun. Zaten ateşi bol da. Hazar Cibril Azam. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın görevi. Cebrail Aleyhisselam'ın görevlerini saydış. Ve müvvevüktile mika ilu. Mikail aleyhisselam görevlendirildi. Ne ile bil hifzi korumakla. Neleri lil katrı yağmurları. Da ve nebatil arzı. Yeryüzünün nebatatını bitkilerini. Bunu zaten demi de anlattım. Bir damla asla asla bir damla hesap dışı inemez. Hesap dışı. Hani sen muhasebe yapıyorsun. Kasaya bilmem ne yapıyorsun adam koyuyorsun ondan sonra fişleme, şişleme, ondan sonra barkod, markod. Değil mi? Yine de soyuyorlar abi. <gülüyor> adamı soyuyorlar. Bunlar böyle bir millet var bizde ki yani adamı soyarlar yani. Barkod markod işlemez. Ona da bir çare bulurlar. Ama Mikail Aleyhisselam'dan bir damla şaşar mı? Bir başını yerden çıkaran bir ot hesapsız çıkar mı? Allah'ın hesabında Mekail Aleyhisselamın kontrolü ve vekile melekü mevt Aleyhisselamı kabzleyen fırs ölüm meleği nefisleri ve ruhları kabz etmek, almak, kulları vefat ettirmekle görevlendirilmiş. Şimdi dünya bittiği zaman, kıyamet koptuğu zaman Cebrail Aleyhisselam'a bu kadar zelzele, yel, sel, deprem Hasif, mesih, batma, çökme, maymuna domuza dönüştürme, bütün bu helaklar, şeyler senin görevindesin. Bu kadar dünya kurulduğundan kıyamete kadar ne işler yaptın? Miki Aleyhisselam'a dence ki, dünya kurulduğundan kıyamete kadar kaç damla yağmış, kaç nebat bitmiş? Bu kadar hesap. Bu nasıl bir hesap ya? Sırf Bursa'ya yağmuru dünya hesap edemez. Dünyanın başından kıyamete kadar her yere yağ. Tamam, bu akıl mantıkçı mı? Tamam. Ondan sonra e, görevler verilmiş. Azra'ı aleyhisselam canları almış. Kimi ne zaman öldürmüş, nerede öldürmüş? O da hepsinin dosyasını tutmuş. Fezâ zehmeti dünya, dünya gittiği zaman, yani kıyamet koptuğu zaman Cüma beyni hıfzîn ve mâfîmül kitab. Diyecek, Mevla Teâlâ buyuracak, siz kendi hafızanızda olan, kaydınızda olan bütün vazifelerinizde yaptıklarınızı dünyanın başından, çünkü melekler dünya yaratılmadan yaratıldı ve dün kıyamet koptuktan sonra bir süreliğine vefat edip dirilecekler. Onlar ilerideki derslerde gelecek. Demek ki dünyanın başından kıyamet kopana kadar melekler hep var mı? Var. Ve bunlar hep vazife yapmışlar mı? Yapmışlar ve bu vazifeler de değişmemiş. Bin sene o yapmış, ikinci bin sene Cibril'den Mikâil o görevi almış diye de bir hadis ve rivayet yok. Onun için dünya kurulmadan bunlar var, vazifeleri verilmiş, dünya kuruldu, kıyamete kadar da devam edecek. Şimdi Mevla buyuracak, Hepsini getirin, hıfızlarınızda, hafızalarınızda, ezberlerinizde, zaten melekler unutmaz. Melekler unutmaz. Hafızalarınızdakini getirin, kayıtlarınızı getirin, istinsaklarınızı getirin. Tamam. Dünyanın başından, ilk gününden gecesinden son gününe kadar siz ne yapmışsınız? Kime, nerede, ne? Hepsini getirecekler. Bakın bakalım. Ee, ve ma fi'l Kitap, Ben de size levh-i mahfuzu açayım. Levh-i mahfuzdakiler nereden yazılı? İlmi ezeli'den yazılı. Levh-i mahfuzda neler var? Bu hususta Hangi gün, hangi saat, ne kadar yağmur yağmış, kaç damla, kaç şey, nerede zelzele olmuş, kaç şiddet, bütün dünya boyunca, mevla onlara levim mavuzu açacak, bunlar da bütün yaptıklarını getirecek, kıyas yapın bakalım, buyuracak, bir kıyas yapacaklar, fejilunu <gülüyor> seva, <gülüyor> santim saniye şaşmadan, bir zerre kıpıldamadan, aynen. Onlar ne muamele yaptılar? Levi Mabuz aynı şey yazıyor. Bunun tekelüf etmesi, ters çıkması mümkün mü? Niye mümkün değil? Çünkü Levi Mabuz'a göre Allah'ın ezeli ilmine göre ise Allah'ın ezeli ilmi de yanılmaktan münezzehse, şaşırmaktan münezzehse, cehaletten münezzehse şu an cereyan eden her şey ezeldeki ilme göre devam ediyor. Kazaa da bundan ibarettir. Kader de bundan ibarettir. Alın yazısı denen şey de bundarı vardır. Boynuna takılan dosya da bu ayette İsra suresinde kulle insan elzem nau tayra fi unuk gerdanına bu amel defterini taktık ayeti de bundan bahsediyor. Artık kazayı, kaderi, Allah'ın ezeli ilmini inkar edenlere Müslüman denemez. Ama maalesef bu adamlar ilahiyatta hoca bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu alın yazısı yok diye zehirliyorlar. Allah şerlerinde muhafaza etsin. Allah bunların tümünü işlerinden, vazifelerinden ayıran bir yönetim nasip eylesin. Şuurlu bir idare nasip eylesin. Diyanete de bu şuuru ihsan eylesin. Bu işlerin bakanlığına da bu şuuru ihsan eylesin. <gülüyor> Senelerce FETÖ döneminde, ismini vermeyeyim, 4, 4 artı 4, efendim, devlet bakanlığında, Diyanete bakan, Diyanetle görevli olan FETÖ'nün baş adamı. Senelerce o baktı Diyanete. Adam ne dedi biliyor musunuz? Ali Eren Hoca da orada şahit bir toplantı oldu. Böyle dedi ki, Kur'an'daki dedi, hikayelerin, kıssaların dedi yani. Üçte ikisi falan dedi. Hiç inanılacak gibi bir şeyler değil dedi yani. Bu adamlar Diyanete baktı senelerce. Ya. FETÖ öyle bir ifsat etti ki Temizlene, temizlene zor bitirilir. Zor bitirilir. Dini de bozdu, imanı da bozdu, ahlakı da bozdu. Terörü de hortlattı, memleketi de bölmeye çalıştı. darbeyden sonra yaptı gitti. Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Sen bunları bir an evvel tamamen bertaraf eyle Ya Rab. Devletin, efendim, bürokrasinin bütün kadrolarından bunları izale eyle. Kriptolarını teşhir eyle Ya Rab. Meydana çıkar Ya Rab. Amerika'da da sen bu adamı kahreyle eyle ya Rabbi. Bir an evvel bitirip şunların sihrini iptal eyle ya Rabbi. Zavallı avanaklar, hapislerde sürünüyorlar, hala adamı evliya zannediyorlar. Bu avanakları da uyandır ya Rabbi! İkaz eyle ya Rabbi! Amin ya! Ne kader bıraktılar, ne Âmentü bıraktılar! Zaten ilahiyatçılar Âmentü'yü 5'e indirmişti, FETÖ geldi, 2'ye indirdi. Bir Allah'a inanacağım, bir de ahirete yeter. Dört şartal üzüm yok. Bizim peygamberimize inanmasan da cennete gidersin. O da buraya indirdiği şey maalesef ilahiyattaki bozuk adamların da önü açılmış oldu. Onlarda öyle bir geniş saha buldular ki, e bu kolay bir şey değil. Adam senelerdir bu işleri yönetiyordur. E şimdi birkaç senede bunları temizlemek kolay bir şey değil ama Allah Teala bu işte gayreti olan yöneticilerimizi muvaffak eylesin. Muhafaza eylesin. Hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Vazifelerinde bir an evvel bizi şu beladan kurtarmaya onları e, müyesser eylesin, muvaffak eylesin. Amin Şimdi bir hadis i şerif var, i̇bn Abbas radıyallahu an e, geliyor. Çok mühim bir hadis i şerif, Beyhekî rivâd ediyor, Taberânî rivâd ediyor, Ebuşşehir rivâd ediyor. Daha birçok kaynak da var. Kısmen Ahmet ibn Hanbel'de var, e, İbn-i Şeybe'de var. E, yani farklı farklı, Tayâli'sî de var. Yani çok kaynakları var. Ama uzun bir hadis-i şeriftir. Ben de şimdi biraz iyileştim zannedip değişe uzatmayalım. Efendim, önümüzdeki derste bu hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Ama öyle muazzam bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail selamun gelmesi, İsrafile o arada inmesi, Cebrail ödü kopması, bayılması, acayip şeyler oldu yani. Çok mühim bir hadis-i şerif. Bunu okuyacağız inşallah. Ve biz, kardeşlerim, 27 Şubat gibi Ömre'ye gideceğimiz için, Burhan'ın da herhalde 1 Mart'ta Cumartesi sohbetine denk geliyormuş ama biz bulunamayacağımız için, Bursa'nın hakkını da kaybettirmemek için, biz bunu 7 Mart yapalım, ya biz Ömre'den 5'inde dönüyoruz. Öyle mi? 7 Mart zaten ilk Cumartesi. İlk mi? Demin yanlış söylediniz o zaman. Evet. Tamam, bak Umrede kurtarmış. Biz 5'te mi dönüyoruz? Tamam, bir şey değişen yok. İlk Cumartesi Allah tenketti, görüyor musun? Sözcü de bozdurmadı bize. 7 Mart'ta inşallah e, yine saat 8 buçuk gibi, 8 buçuk gibi sohbete başlanır. Artık yatsı namazı şeye göre, zana göre değişiyor tabi. Onu siz bakarsınız. Allah'ım bize de makbul ömre nasip eylesin. Size bizim cümle haklarımız halal olsun. Siz de bize dünyevi, ukravi, cümle haklarınızı helal ediniz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam gönderiyor musunuz? Evet, evet. Allah teala huzurunda, muvaciye-i şerifede tebliğ etmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Size de helal mahalle nasip eylesin. Amin. Amin. 7 Mart'ta geldiğimizde günah yapmaya da pek pay kalmıyor ha. 5'inde geliyoruz hemen, peşine gün? Cuma mı yoksa? Perşembe geliyoruz, herhalde Cuma günü de pek günah yapmayız yani taze taze taze hacı olarak geliyoruz. Ne bu Radi Şerif'te ya Rabbi hac umre yapanları affet. Onlar kimin affı için istiğfar ederlerse onları da affet. İnşallah günahlardan temizlenmiş biliyorsunuz umre umre arasını 100 sene geçse temizler. Sahih. Böyle bir temiz geliriz İnşallah. Çok günah yapma birkaç gün olursa biz yine sapıtabiliriz de. Pek günah vakti kalmıyor. O da Cuma gecesi mübarek. Ertesi gün yat kalk buraya geliyoruz yani. İnşallah sizlere de temiz ağızdan bir istiğfarda bulunuruz. Siz de bizim günahlarımızın kabulümüzü duada bulunursunuz. Allah hayırla bizleri cemailesin, manileri zaleilesin, yardımcılar ziyadeilesin. Amin. Subhanallah alaihala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala İnana nesaluk al cennet ve neswed bika min al nara. Salluk al rıza ve cennet ve neswed bika min səxalıka. Allahın ana nesaluk al ve ma qarab eliha min qabli nü’amel. Min ve ma qarab eliha min qabli nü’amel. Nesaluk al cehir ma salluk al sallallahu teala aleyhi Ve neswed bika min sallallahu teala aleyhi أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قُوة إلا بالله العلي العظيم آمن الله منها، وأسألكَ من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وأعوذُ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فَجَعَلَا عَكُبَةَ ورَشَدًا اللهم ربنا من لذك رحمةَ وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورَنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Sallallahu aleyhi ve Muhammed Teslimen Nazmi Şengül tanıyor muydunuz? Rusya'daki patlamada vefat etmiş Nazmi Şengül. Baba oğul vefat etmişler. Mustafa Aydın Emin Aydın cemaatimizden bu cemaatin geçmişlerinden ve isimleri zikredilen meyt ve meytelere rahmet eyle. Azapları varsa raf eyle. Seyyiatlarını mahve eyle. Ruhler için buyurun. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin wa nefsin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah celalü shan'u. Ya Rabbi hidayetlerimizi kendilerine sıhhati salayle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. kabirlerini tevhidin nuruyla, nur nuru eyle. Nursuz kalmaktan dünyada, kabirde, mahşerde, onları da, bizleri de muhafaza eyle. Amin Ya Rabbi asker polis bizi korudukları gibi, sen de onları muhafaza eyle. Terörü bitirmekte, emniyetli tahsil etmekte, güvenliği sağlamakta muvaffak eyle. Maddi manevi dertlerini, müşkillerini hallü âsân ile Ameliyat olacak hastalara acil şifa, dertlilere devalar ikram eyle. Borçlulara ödeme kolaylıkları ihsân eyle. Evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip eyle. İş sizlere hayırlı işler nasip eyle. Talebelerimize keskin zekalar, faydalı ilimler ihsan eyle. Kanser hastaları, yoğun bakım hastaları acil şifalar ikram eyle. Ölüleri dirilten dirilden hastaları mı iyileştireceksin ya Rabbel Alemin. Burada ne duası, ne hayırlı muradı olan varsa. Bize amin diyenler içerisinde, ne dilek tutanlar varsa hayırla ihsan eyle. Umduklarımıza aileyle, eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Ailelerimizi yar eyle. Allah'ım yavrularımızı ıslah eyle. Terbiyelerinden aciz kaldık. Sen terbiye eyle. Namazsız, abdestsiz, zikirsiz, itikatsız bizde bir zürriyet nasip eyleme. Torunlarımız dahil mahşere kadar bizden geleceklerin hepsini el i Sünnet itikadı, salih ameller, ihsan eyle. Buralara sohbetlere devam etmemizin bereketiyle yedi gerideki dedesinin hürmetine Huzurat selamı Musa selamı peygamberleri gönderip duvarlarını düzelten Allah'sın Celle Celaluke ve Celle Celaluke. Bizim de geçmişte dedelerimiz atalarımızın hayırları hürmetine bizleri ıslah eyle. Bizlerin duaları bereketine zürriyetlerimizi, ahfadımızı ıslah eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Na'racihim'de bizleri ıhrak eyleme ya Rabbi. Bir zerremizi nasip eyleme ya Rabbi. Amin ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ali ve ashabi selamet teslimen kesirun elhamdülillahi rabbil alamin ila şerefü'n-nebi sallallahu teala aleyhi ve ali ve Osman Gazi Ali ve salihin بلدة البروسة المحروسة، وإلى رواح متى الجماد الحاضرين الفاتحة.